İlmin önemi ve fazileti Murat Müslihan Kendisinden başka ilah olmadığına ilim ehlini şahit tutan Allah'a hamd olsun. Salat ve selam âlemin sürekli ibadet edene olan üstünlüğü, ayın yıldızlara olan üstünlüğü gibidir diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Allah'ın ve Resulü'nün insana emrettiği veya insanı teşvik ettiği her şeyde biz bilsek de bilmesek de mutlaka bazı fayda ve hikmetler vardır. İlimde, Allah'ın subhanehu ve teâlâ ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kendisine teşvik ettiği ve kendisine birçok fazilet nispet ettiği şeylerdendir. Ondan dolayı birçok faydası vardır. İlmin Önemi İlmin önemi ve faydalarını özetle şu şekilde anlatabiliriz. 1- Allah subhanehu ve teâlâ İnsanları kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Ben cinleri de, insanları da, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet İnsanın Allah'a subhanehu ve Teala hakkıyla ibadet edip kulluğunu yerine getirebilmesi için ilim şarttır. İlim olmadan kişinin bunu hakkıyla yerine getirmesi mümkün değildir. Şu an günümüzde insanların, Allah'a hakkıyla ibadet etmeyip, ibadeti Allah'tan subhanehu ve Teala) başkasına yapmalarının sebeplerinden biri de ilimsizliktir. 2. İlim ışıktır. Karanlıklar onunla aydınlanır. İlim akidede hakla batılı, ibadetlerde sünnetle bid'ati, ahlakta güzelle çirkini birbirinden ayıran bir ışık konumundadır. İlmin olmadığı yerlerde doğruyla yanlışlar, Güzelle pislikler birbirine karışır. Hatta belli bir süre sonra, ilimsizlikten dolayı yanlışlar doğru, pislikler güzel diye bilinmeye başlar. Şu an günümüzde olduğu gibi. 3. İlim rehberdir. Hedeflere onunla varılır. İlim, amelin rehberi ve mürşidi konumundadır. İlim olmadan insanın yapmakla mükellef olduğu salih amelin meydana gelmesi mümkün değildir. İlimsiz amel edenler, sürekli şirk'e, bid'atlere ve hurafelere düşerler. Bunlara düşmemek için önce öğrenip sonra amel etmemiz lazım. 4. İlim İslami harekette şart olup olmazsa olmazlardandır. İlme dayalı olmayan bir çalışmanın sürekli olması mümkün değildir. Çünkü İslami hareketin devamlı olup ilerleyebilmesi için emri bil maruf, nehyi anil münker şarttır. Bu da ancak ilimle olur. İlimsiz yapılan emri bil maruf nehi anil münker beraberinde başka mevsedetler getirir. İlmin fazileti. İlmin faziletine dair birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. Bunlardan bazısını zikredecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de şu ayetleri görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ilmin ve alimin faziletine işaret edilir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şehadet etti. Melekler ve ilim ehli de ondan başka ilah olmadığına şehadet etti. Ali İmran suresi 18. ayet. Ayette Allah Subhanahu ve Teala kendisinden başka ilah olmadığına ilim ehlini de şahit tutuyor. Bu da ilim ehli için en büyük fazilettir. İlmin faziletine dair başka hiçbir delil olmasaydı dahi bu yeterli olurdu. İlim ehlinin fazileti için. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. De ki, Ey Rabbim benim ilmimi arttır. Taha suresi 114. ayet. Bu ayette Allah subhanehu ve Teala peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem ilmini arttırması için Allah'a dua etmesini emrediyor. Bu da ilmin, Allah subhanehu ve Teala katındaki değerini gösterir. Şayet Allah'ın yanında ilimden daha değerli bir şey olsaydı, peygamberden onun arttırılması için dua etmesini isterdi. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Allah'tan tam manasıyla ancak alimler korkar. Fatır Suresi 28. ayet. Hadislere bakacak olursak, ilmin faziletine dair birçok hadis varid olmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim ilim talep etmek için yola çıkarsa, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Ebu Davud Bugün biz, Müslümanların tek derdi cenneti elde etmektir. Bu hadis, cenneti elde etmenin yollarından bir tanesinin de ilim elde etmek olduğunu anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Âlimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onlar, miras olarak sadece ilim bırakmışlardır. Kim ilmi almışsa, büyük ve değerli bir şey almış demektir. Ebu Davud Peygamberlik mertebesinden daha üstün bir mertebenin bulunmadığı herkesin malumudur. Demek ki bu mertebeye varis olmak, şereflerin en büyüğüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yerlerde ve göklerde bulunan her şey, hatta suyun içindeki balık bile ilim ehli olan bir kimsenin bağışlanması için af dilerler. Ebu Davud Yerlerde ve göklerde bulunan tüm mahlukatın kendisi Allah'tan af dilediği bir kimseden daha faziletli bir kimse olabilir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Alimin sürekli ibadet edene olan üstünlüğü, ayın yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Tirmizi. Şayet alimin sürekli ibadet eden kimseye olan üstünlüğü buysa, acaba ilim ehlinin diğer insanlara olan üstünlüğü nasıldır? Selef'tense şu nakilleri okuyoruz. Ali radıyallahu anın talebesi Kumeyl'e şöyle der: Ey Kumeyl, ilim maldan daha hayırlıdır. Çünkü ilim seni Sense malı korursun. İlim hakim malsa mahkumdur. İnfak malı azaltır, ilimse arttırır. Sahabeden Cabir bin Abdullah radıyallahu an bir hadis için iki aylık bir mesafe gitmiştir. Bu onun ilme ne kadar değer verdiğinin göstergesidir. Ebu Esved ed -Dueli şöyle demiştir: Dünyada ilimden daha üstün ve daha aziz hiçbir şey yoktur. Çünkü sultanlar Halka hükmederken alimler de sultanlara hükmederler. İmam Şafii şöyle der: "İlim tahsil etmek bütün nafile ibadetlerden daha üstündür. Madem bu faziletlerin hepsi ilim elde etmekten geçiyor, o zaman herkes bu faziletleri elde etmek için elinden geldiği kadar ilim öğrenecek. Hasreten ilim talebelerinin buna daha çok dikkat etmeleri gerekir. Bugünse insanlar vakitlerini ne dünyada ne de ahirette fayda vermeyen gereksiz işlerle doldurdukları için hem ilim elde etme faziletinden hem de birçok fayda verecek şeylerden mahrum olmuşlardır. Bu yazı Tevhid dergisinin birinci sayısında yayınlanmıştır.